Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsoy. Açık Radyo 94.9'da Kamusluğa güreşmeye devam ediyoruz. Kelimemiz asker. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlayalım. Efendime söyleyeyim. Kamusluğa güreş Twitter, Kamusluğa güreş Instagram ve Gmail adresimiz var. Bayağı hızlı girdim. Dinleyicimiz <gülüyor> ve destekçimiz sayın Ayşe Güvenilir hanıma da teşekkürlerimizi iletelim Eksik olmasınlar Eksik olmasınlar sağ olsunlar Geçen hafta bir giriş Başladık. yaptık Giriş yaptık devam ediyoruz. Biraz sözcüklerimize bakacağız. Evet. Daha çok çağrışımlarla ilgili konuştuk zaten. Evet, çok fazla evet. çağrışım vardı. Daha da konuşulur ama işte yeter o dedik evet. bu kadar. Evet. Ee, aslında vardığımız sonucu söyleyerek sadece bir özet yapabiliriz. Birbiriyle çok zıt e, kavramlar e, barındırıyor dedik. Ve özellikle hem militarist hem antimilitarist e, söylemler karşı karşıya konduğunda bu zıtlıklar ortaya çıkıyor hep. E, çok da acı hikayeleri barındırıyor. Çok da ...tamanlıkla ilgili hikayeleri barındırıyor. Evet. Ee, böyle e, çağrışımlarda benim bir içimde kalan konuşamadığımız Lütfen. eksik şey kalmıştı. Hatta geçen haftalarda e, açık gazetede de e, bahsedilmişti. Bu çocuk askerlerle ilgili e, özellikle Afrika'daki bir takım ülkelerde böyle yaşın 7'ye kadar düştüğünü duymuştum hmm. ve tüylerim diken diken olmuştu. Uğur Galen diye biri var Instagram'da onu takip ediyorum da son derece etkileyici fotoğrafları var. Geçen hafta da bir zenci siyahi diyeyim ee çocuk askerin fotoğrafı vardı hmm. çok etkileyiciydi paylaşırız hatta ya bir de e, en kolay öldürenler de onlar oluyormuş yani hem e, çocuğa yapılan kötülük açısından hem de çocuğun bunu bir oyun olarak görüşü bir çok kolay komuta ve etki altına alınması iki şeklinde o kullanılışı yani ne kadar bir araya gelmeyen iki kelime aslında çocuk ve asker Maalesef. o konuyu bir atlamayalım dedik Efendim, e, isme sikeyi boğlu. E, evet, Türk dil netimojik sözlüğü say yayınlarından e, biz birkaç sözcüğü askerle eş anlamlı ya da yakın görmüştük. Uh -huh. Hepsine değineceğiz. Asker Arapçadan geliyor. Toplamak, bir araya getirmek, kalabalık olmak anlamlarında. Uh -huh. e, Türkçede çeri ve er aslında e, askerin karşılığı. Orduya belli bir yaşta alınan kimselerin toplanması, bu bunlardan oluşan topluluğun kalabalık olmasından ötürü asker sözcüğünün kullanıldığı açıklamasını uh -huh. yapmış Eyüboğlu. Ee, Arapçada aslında asker için cünd kelimesi kullanılıyor. Uh -huh. Yani onlar asker dedi mi gene toplama anlamında kullanıyorlar. Askar diye bir şey var, ordu demek. Askar, bir şey yani. ha, o da evet çoğul gibi herhalde. Uh -huh. Farsçada da leşker. Allah diye geçiyor bende de. Aslında. Ne, ne gibi? Laşkar gibi. Ha. Ee, aslında askerin... E, nişayanda karşılığı varsa... istersen sen oku. Asker ben işte daha geçeyim. çok Arapçada askar... Ordu demek. Farsçada laşkar ordu anlamına geliyor. Tekili çoğuluk değil. değil ama aslında Hı -hı. doğru. Aynı değil. Ee, çeri var. Hı -hı. Moğolcadan geliyormuş. Ee, çeri aslında... G ile biten Hı -hı. hali. Sonra... ...çeri olmuş, er, asker ve toplama anlamlarını barındırıyor. E, 13. yüzyılda kullanılmaya başlanıyor yeni çeri sözcüğü. E, bu bağlamda da Anadolu'da yeni kurulan bir er eğitim ocağı e, için veriliyor. E, isim O yüzden yeni çeri e, ve çeri sözcüğü de iyice girmiş oluyor e, bizim dilimize. E, Sanskritçi'de de bu çeriye gelene kadar çereha aslında ilk hali. Ha. Sonra çarih var, çerig var, çeri var. Böylece e, ortak bir e, ortak dünya dil. zaten evet. evet. Yakın dünya var. Gelişi Nişanlıyanda eski Türkçe diyor. Savaşta asker safı, ordu e, çeri için. Ha çeri için. Hı -hı. E, nefer var, nefer. ben o şeyde yok Eyiboğlu'nda. Sen Arapça bunu buyur. nafardan geliyor. İşte hayvan güru, çete, akıncı birliği, ordu manasında. Hı. E, nafara ise e, nefer asker demek aynı zamanda. Nafara, ürktü, irkildi, ürkerek kaçıştı gibi anlamları var bir yandan da. Hmm. Etimolojide başka? Su, Bende subay var. Gene is Seki Eyüboğlu'ndan gidiyoruz. Ee, Türkçe sü, su e, ile Hı -hı. bey ...yin birleşmesinden. Bilmiyorum. Ben de bilmiyordum. Ee, bey de aslında bey, bey, bay... Hı hı hı. Et, ...halleriyle kullanılıyor. Erlerin başında bulunan görevli. Hı hı. Ee, ve bu birlikte kullanılışını açıklamak için de... ...mesela alay beyi albay... ...alayın başında bulunan hı hı. bey ve yönetici gibi... ...ya da uç beyi gibi... Hı hı. ...bu da subay, e, subay olmuş. Hı hı. Zabit var gene. Evet. E, zabit Arapça kökenli zapt etmekten geliyor. Hı -hı. Aslında subay karşılığı. Hatta Hı -hı. eski romanlarda falan hep böyle evet, bir var. zabiti sevmişti falan şeklinde. Miralay vardı işte. Miralay. Doğru. Doğru. Miralay. E, zabit de aslında tutmak, tutan, korumak, saklamak, saklayan anlamında bir sözcük. Hı -hı. Oradan geliyor. Böyle bende. E, TDK'de asker. işte Erden Maraşal'a kadar orduda görevli bulunan herkesi İfadeliyle kapsıyor. Edile, kapsıyor. Ee, ordunun yalnız er rütbesinde olan bölümü diye bir şey var. Ee, İkinci anlam olarak topluluk, topluluk düzenine saygısı olan disiplinle işte asker gibi adam, ha, yani asker doğru. adam gibi. Bir de sözünleri vardır. Evet sözünleri var. Ee, yurdun korunması yolunda iyi dövüşmesini başaran asker millet diye bir şey var TDK'de. Bu ne bir tanım mı bu? Evet, evet tanım. Evet. <gülüyor> Asker kaçağı diye bir şey var. Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse. Hmm. İşte bunlar da aslında o tartışma başlığı altında evet. gibi. Hani mesela işte bazı bakışlar vicdani retçi de asker kaçağı gibi görüyor. İşte evet. Falan falan evet. Asker ocağı diye bir tanım var. Askerlik ödevinin yapıldığı kışla ordugah, tahkimli bölge, gemi, tersani gibi hizmet yerlerine verilen ad. Hmm. Asker Baba ocağı, ocağı gibi. gibi. Evet asker ocağı. Asker tayını var. Askeri verilen azık. Hı -hı. Askeri inzibat var Askeri birlikler arasında düzeni, disiplini, kanunları yürütmekle görevli Sınıf ve bu sınıftan olan asker TDK'de bunlar var Hı -hı. Hı -hı. O zaman ben de alternatif sözlüklerimize geçiyorum Efem çok sevdiğimiz sözlüğümüz Notostan basılan sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğü Akdoğan Özkan'ın e, Askeri kelimesinin karşılığı var. Yassah hemşerim manasında bir niteleme sıfatı hmm. demiş. Evet, girilmez. Askerlik girilmez. Senin ilk programda bahsettiğin. Hı -hı. Hatta birçok tipik bir isim vardır. Hep onu mu kullanıyorlar? Elinde tüfek olan bir. Evet evet. Böyle siyah çizgi asker, Hı -hı. tüfek şarjı. Renk renk da arka plan kırmızı oluyor bazıları halde. Ha, o zaman iyice <gülüyor> tehlike. <gülüyor> Efem askerlik için aktüan öskan. E, şimdi. Aslında bedelli askerliğe dair bir atıfta bulunmuş. Herhalde o zaman 30 bin liraymış. Şimdi on bin lira mı yanılmıyorsam? Bakalım ben de yanıltmayayım dinleyicilerimize. Ben sen. aynen o zamanki hı -hı. ve Özkan'ın kullandığı ifadeyle gidiyorum. Bedeli 30 bin Türk liralık ödeme dekontu ile musalla taşı arasında değişebilen bir halkı soğutma aracı demiş. Hı. Bu gene buzıtlıkta içinde yani kolayca yapılıverme haliyle işte... Hı hı. Ölmenin bu kadar kolay oluşu hatta ben şeyi notu almıştım ilk çağrışımlarda onu paylaşmadım sanıyorum yani e, öldürmenin ve ölmenin yasal olduğu bir meslek bir meslek olarak bakıyoruz ya öyle bir durum var yani ve orada en son gene Akduhan Özkan'da e, Türk ulusunun engin hoşgörüsüne sığınan eli silahlı kuvvetler tanımı var. Ambrose Beers de tabii bir dokundurmuş bir yerlerden. Şeytanın sözlüğü Metis'ten basılmış. Ordu sözcüğünü almış o. Düşmanı cezbedip ülkeyi istila etmesine sebep olabilecek her şeyi silip süpürmek aracılığıyla bir ulusu savunan tüketici sınıf. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı komik. Bu da şey aslında sanıyorum gene... E, Bizde de zaman zaman hani ordunun giderleri e, ve onlara ayrılan yerlerle ilgili bir yaklaşım böyle bir yaklaşım var. Bunu savunan bir yaklaşım var. Bunu yok eden başka bir yaklaşım var falan falan. Evet. Son olarak e, alaycılardan Flöber'e, Flöber'e e, atlamayalım. Yerleşik Düşünceler Sözlüğü İş Bankası yayınlarından basılmış. Onda da süvari sınıfının bir e, tanımı var. Piyade sınıfından daha soyludur. Ha. Genel geçer basma kalıp görüş buymuş demek o yıllarda Fransa'da. Tabii bu bana hemen böyle müthiş hayvanseverliğimle e, istekleri dışında asker yapılıp ölümlerine sebep olan atları bir anımsattı. Geçen hafta adada ata hırı yandı ya bir sürü at canım öldü. Öyle bir durum oldu ya. Atlı süvariler var değil mi? Hı, yani, atlı süvariler var ve e, savaş sahnelerinde de çok kullanılır. Yılbaşında galiba Taksim'de görüldüğü atlı süvarileri. Ben Türkiye'de pek görmemiştim. Hı, öyle mi? Evet. Hı. Batı'da çok var aslında. Ee, genelde bir ortalıkta görünüp hani bir de çok yüksek ve hafif ürkütücü oluyorlar. Evet, bir evet. de benim yurt dışında... Atlar da çok heybetli, heybetli seçiliyor. Heybetli yani. oluyorlar evet. O böyle hani şey... Tipimden dolayı çok çevrilip çevrilip askeri süvariler benim gelip böyle şey işte pasaportumu falan kontrol ettiler. Gerçekten. <gülüyor> Ay tipimden deyince sevgili dinleyiciler tipinde ne varmış ne kadar sevinmişsin aslında. Peki benim madem sevinmeyeyim o zaman argo sözüne geçeyim. Ha! Çok alakalı oldu evet lütfen geç. Asker argo sözünde hulki Aktunç'un yapı kredi yayınlarından çıkan asker para lira anlamı var argodan. İran para birimi olarak var. Kabadayı dünyasında bir kabadayının kuyrundaki kişiymiş. Yani böyle peşinden koşturuyor Hı, peşinden ona yaranıyor koşturuyor. gibi mi, Hı. Hı. Asker etmek diye bir şey var. Birisini bir işle görevlendirmek. Hı. Asker etmek kullandığımız bir tabir. Simgeler sözlüğünde var yine şu sözümüz Ben de pek sevdiğim asker. Evet. Orada askerle ilgili açıklama Mitra dinine girenlerin geçmek zorunda olduğu... Aşamalar sıralamasında üçüncü sırada yer alan gezegeni Mars olan simgesel aşamaymış efendim. Vay. Üçüncü sırada bir ile iki de ne varmış acaba? Onları bir dahaki programda. Bilgilendiğer <gülüyor> sözcük olursa kullanacağız. Peki bir şarkı arası verelim o zaman. Verelim lütfen. Tom Waits'ten Soldiers Things. wild coats, table clothes, and leather shoes. Cufflinks and hubcaps and Trophies and paperbacks It's good transportation But the brakes aren't so hot and Neckties and boxing gloves This jackknife is rusted Just things His rifle is boots full of rocks Oh, and this one is for bravery Oh, and this one is for me never everything's a dollar yeah. 94.9 Açık Radyo'da Kamuslu Güreş devam ediyor Sevgili Tom Weiss'ten Pek severim Evet güzeldir <gülüyor> Sözleri de güzeldir Daha Asker askeri, sözcüğü evet. Şimdi efendim e, Asker sözcüğüne zehir zemberek e, Saldırmış Yaklaşmış olan e, Bernard Shaw var <gülüyor> e, Bernard Shaw'un gülen düşüncelerini Remzi'den basılmış Çok kullanmaya başladık son zamanlarda ee, geçen programımızda neredeyse Bernard Shaw bizim için bir liste çıkarmıştı asker sözcüğüyle ilgili ee, onları kullanacağız e, Twitter'da Aha. bakabilirsiniz. Ee, şimdi bazı oyunlarından ve bazı röportajlarından askerlikle ilgili görüşlerini paylaşacağız. Silahlar ve insandan bir alıntı yapıyorum. Askerlik güçlüyken acımasızca saldırma güçsüzken gizlenmeyi bilme sanatıdır. Hı. ''Savaş kazanmanın da tüm sırrı budur.'' demiş. Hı. ''Şeytanın çömezinden bir alıntı, hiçbir askerden düşünmesini beklemem ben.'' demiş. Buradan şeye gidebiliriz aslında, hani bu emir komuta zinciri, e, hiçbir şekilde verilen emrin dışına çıkmama hali, hatta bununla ilgili bir sürü hikaye vardır... Benim hatta aklıma şey geldi şimdi benim senin gibi askerlik hanım olmadığı için e, bu paşalardan biri e, gerçek bir hikaye bu ciddi bir rahatsızlık geçiriyor Hı. yanlış hatırlamıyorsam numune hastanesi İstanbul'daki orada uzun müddet yatıyor ameliyat oluyor kalıyor ve e, bundan dolayı e, orada güvenliği sağlamak için numune hastanesinin yakınına bir nokta koyuyorlar nokta denir yo askerin beklediği evet tutuyor küçük evet e, kutucuk e, ee, uzun bir süre kalıyor orada paşa sonra iyileşiyor bir şekilde taburcu oluyor fakat nokta orada kalıyor hmm. orada bir bürokratik atlama oluyor hmm, unutuluyor, ee, unutuluyor. baya aradan yıllar geçiyor oh. falan sonra bu niye burada aslında orada olması gereken bir durum yok ve geriye dönüldüğünde bu anlaşılıyor hmm. gibi bir bu aklıma geldi. <gülüyor> Ama bu evet Berner Show'dan düşünmenin olmaması hikayesinden herhalde. E, sorgulanma kısmı tabi biraz sıkıntılı tabi yani. sorgulamaya karşıdan başına bir şeyler gelme ihtimali de var. Evet, yani de i̇şin şey... doğası gereği tane pek sorgulamış. Yani hakikaten çünkü böyle bir hiyerarşik bir düzlem var ve o düzleme ayak uydurmak durumundasın askerlikte. Uydurmayınca yani da ya. bayağı ciddi ceza. E bedelleri var tabii yani. Evet. Yani aslında özellikle savaş esnasında tabii ki sürekli sorgulama aşırı felsefi yaklaştığında ne olur ayrı bir şey. Ama bütün hayatlarına yayılmış olması başka bir şey. Evet sorgulama soru işareti diyerek bir kelimeye varabiliriz. Devam ediyoruz Bernard Shaw'la. Yazgının adamından bir alıntı. Ee, bir konuşma. Bu sabah e, aman şey demiş... E, ...bu subayı ne yapacağız demiş, her söylediği yanlış onun, hmm. kahramanlardan biri, öbürü cevap veriyor... ...onu general yapın, her söylediği doğru olur o zaman, <gülüyor> demiş. Ee, herkes için siyasal sözlükten bir alıntı... ...Kant, Goethe, Mozart ve Beethoven'ın çağ Napolyon... ...estetik ölçüler açısından onların mezarlarını bir karşılaştırın, hmm. büyük bir düşünür... ...Ozan ya da besteciye oranla... ...büyük bir askere ne kadar çok... ...yer verdiğimizi görürsünüz hemen demiş. Hmm, merak ettim ben şimdi mezar. Eleştirel bir yaklaşım. E, ama evet genelde öyle... ...bir takım askerlerin baya böyle... ...anıt mezarlar şeklinde. E, şimdi... E, ...Berner Shaw'un dediğim gibi çok zehir... ...zemberek e, ifadeleri var. Seçtik arasından bir Hı -hı. kısmı da... ...sivri gelebilir çünkü... Genevre'de ee, bir e, alıntı. Başka uluslara üstünlük kurmanın peşindesiniz siz. Kullandığınız silahlar ateş ve zehir, açlık ve yıkım. Bilimin elindeki tüm olanakları yok etme. Birbirinize öylesine bir terör ortamı içinde kısıtlamışsınız ki hiçbir vahşi sizi kendinize getirip ölürüm de bu işi yapmam dedirtemiyor. Burada ben bir araya girmek istiyorum burada aslında hem askere hem siyasetçiye hı hı. seslenilmiş bir de yurtseverlik yiğitlik onur gibi adlar takmışsınız yaptıklarınıza görülecek bin bir iş var kendi ülkelerinizde bunlar yüzyıllardır yapılmadan duruyor ama gündeminizde hep ateş ve zehir eğer alçaklık bu değilse nedir? Umudum kalmadı artık sizden. İnsanoğlu siyasal bir yaratık olarak bitmiştir. Onu ortaya çıkaran yaratıcı güçler daha iyi bir şey yaratmak zorundalar artık demiş. Ee, tabii son derece antimilitarist ve savaşı olumlu bakan siyasetçilere eleştirel yaklaşan biri olarak. Peki bir alıntı daha 16 Mart 1916'da New Age'e verdiği bir röportajdan. Sanayicilerimiz hiç düşünmez ve hiçbir şey bulamazlar. Milyonlarca ucuz işçiye güvenirler çünkü. Keza aynı nedenle ordu kurmayları düşmanın üstüne sürülerle cesedi sürebildikçe ne düşünürler ne de buluş yapabilirler. Ceset arzını keserseniz. Beyinlerini kullanmak zorunda bırakırsınız komutanları. Daha az insanımız bulunsaydı eğer Çanakkale serüveni de yaşanmazdı demiş. Hmm. Yani. Evet bayağı sertmiş hakikaten. Bayağı sert Hı -hı. ama işte hani ölecek insan oldukça. ...hani bu şehite bakışta da öyle... ...ülke için ölmesi ve... ...büyük acılar ama öte yandan... ...niye ölmesi gereksin bir insanın... ...hani işte... ...ülke, sınır, savaş, kim düşman... ...hikayeleri... ...bir de burada e, beyinsizlikle... ...askeri disiplini eş anlamlı... ...gördüğü bir yaklaşımı var... ...evet işte iki uç yani... ...kahramanlık, cesaret... Hı -hı. ...kurtarma... ...bir yandan e, o disiplin ve... Evet, ...ölüme yollama hikayesi. Sende türküler ben de Türkü, vardı. Ben TRT Halk Müziği... ...sözlü eserleri antolojisine biraz baktım. Bir yandan hani... ...tabii hani... ...şiddeti, ölümü... ...birçok insanlık dışı... ...tırnak içerisinde... ...ögeyi barındırmakla birlikte... ...çok ilginç hikayeler de var... ...tabii yani... ...günlük insanın... hani ...insanın hayatına dair... İşte örnekler var asker ettiler beni diye bir türkü var mesela Rize Çay elinden Asker ettiler beni kuram çıktı Yemen'e vuruldum sol taraftan kanım akar çöllere gibi bir askerin hmm. hikayesini anlatmış Aslında içinde birçok öge var kendi memleketin dışında bir yere gidiyor Yemen'e Evet. Ee, Kanın işte çölleri aktığından bahsediliyor. Oo öyle o sarı kamış ee, yemen ne çok vardır değil evet. mi türkülerde? Asker ettiler beni diye bir İzmir türküsü var. Asker ettiler beni kıdemli çavuş. Gölcük çöllerinde oldum başçavuş anadan babadan yardan bir haber yokmuş gibi. As aslında bir yandan da işte iletişimsizliği de yani iletişim olmaklarının olmamasına dair bir... ...söylemi var... ...asker gatar gatar olmuş gidiyor diye bir Kastamonu türküsü var... ...asker gatar gatar olmuş gidiyor... ...Bulgar dağlarını seyran ediyor... ...analar babular figan ediyor... ...bir yana hmm. tabi evlatlarına kavuşamama... ...hepsinde bu ayrılık... Beklenti, evet. ...uzak düşme bir ortak gibi sanki... ...asker oldun vatana diye bir Ankara türküsü var... ...asker oldun vatana gidiyor mu kıtana... ...gıçla boyu yol boyu... ...adam ederler toyu diye bir şey var... ...toyu tabi hani bir toy toyluk hikayesinde... Yanlında bizim coğrafyamıza da de bir şey, askerlik yapmayan adam olamaz gibi demek hmm. içerisinde yine yine bir ıdır türküsü var. Asker olup vatan'a hizmet eylerem ben diye, asker olup vatan'a hizmet eylerem ben. Çağrılmadan asker olup giderem ben, giderem gurbet ele yar sana kurban, kurban olayım vatan'a, vatanın bayrağına onu candan severim, kurban olayım ayına, ayın yıldızına onu candan severim gibi. Ha, bu da, da olumlama. Da, Olumlama yani e, işte ulvi duygularla diyelim vatan sevgisiyle e, vatan hizmeti yapmaya giden bir askerin hikayesi de var bir yandan. Güzelmiş bu evet türküler evet. yoluyla evet. daha var mı? Yok. Ben de şu Galeano ile bitirelim tamam, yani o zaman. Bitirelim, evet. e, aynalarda meçhul asker başlığı altında bir e, çok kısa e, paylaşımı var. Fransa Birinci Dünya Savaşı'nda bir buçuk milyon asker kaybetmiş. Bunun neredeyse üçte biri yani dört yüz bin asker isimsiz ölüler oldular. Bu anonim şehitlerin anısına hükümet bir meçhul asker mezarı yaptırmaya karar verdi. Rastgele yapılan seçimlerde Verdun çarpışmasında ölenlerden biri çıktı. Ölü bedeni görenlerden biri onun Fransız sömürgesi Senegal'den zenci bir asker olduğu konusunda yetkilileri uyardı. Hmm. Yanlış tam zamanında düzeltildi. Diğer bir anonim ölü ama bu kez beyaz tenli birisi 11 Kasım 1920'de Zafer Takı'nın altına gömüldü. Vatan bayrağına sarılı olarak atılan nutukları ve askeri onurları kabul etti. Evet, Galeano. Tam Galeano'luk. Sevgili Galeano. <gülüyor> Peki. Evet, sevgili dinleyiciler artık varılacak kelimeler çıkarılacak dersler düşünülecek şeyleri size bırakarak iyi haftalar dileyelim görüşmek üzere hoşça kalın iyi haftalar diliyoruz